Merhaba, denizlerimiz nereye gidiyor? Marmara Denizi'nin değişilen oşinografik şartlarının izlenmesi yani Marem Projesi raporuna göre Marmara Denizi'nde oksijensiz alanlar artıyor ve su kalitesi bozulmaya devam ediyor. Dünya genelinde bir deniz için yapılmış en uzun soluklu izleme projelerinden biri olan Marem Projesi'nin 2012 raporuna göre Marmara Denizi'ndeki su kalitesi için en önemli problemin ötrofikasyon olduğu ve ötrofikasyonun nitrat ve fosfat gibi yüksek besleyici maddelerin yoğunluğundan kaynaklandığı açıklandı. Su kalitesindeki bozulmanın Marmara Denizi'nin anahtar fonksiyonları olan balıkçılık, ekosistem ve turizm gibi faaliyetlerini olumsuz etkilediği, özellikle Marmara'nın doğu kesiminde hayvansal plankton tür çeşitliliği ve miktarlarında ciddi düşüşler saptandığı belirtildi. Bu durumun Marmara Denizi'nde ciddi verim düşüklüğüne sebep olacağının bir göstergesi olarak Algılanması gerektiğine de vurgu yapıldı Marem projesinde. Öte yandan yaşlı ağaçlar da gezegenimizde gitgide yok oluyor. Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim insanlarının çalışmaları, önlem alınmazsa çok sayıda hayvanı barındıran ve biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunan yaşlı ağaçların neslinin tükeneceğini söylüyor. Science dergisinde yayınlanan bir çalışmada dünya genelinde yaşları 100 ile 300 arasında değişen ağaçların endişe verici düzeyde yok olduğu belirtildi. Araştırmacılardan David Lindenmayer bu durumun sadece yaşlı ağaçlar için değil bütün ekosistem için önem taşıdığını söylüyor. Yaşlı ağaçların yok olmasının iklim değişikliği, ormancılık ve tarım arazisi açmak üzere ıslah çalışmaları gibi sonuçları olduğunun belirtildiği araştırmaya göre ağaçların yok olması ormanların içerisinde yaşayan diğer canlı türlerini de doğrudan etkileyecek. İstanbul Kadıköy'de bisikletçiler eylem yaptı. Bağdat Caddesi'nde yapımına başlanan bisiklet yolunun Trafik kilitlediği gerekçesiyle iptal edileceği haberlerinin kamuoyuna yansımasıyla birlikte bisikletçiler harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Ekim ayında Göztepe Kızıltoprak arasında yapımına başlanan bisiklet yolunun trafik kilitleniyor gerekçesiyle gelen yoğun şikayetler üzerine tamamlanmadan iptal edileceği iddiası bisiklet severlerin tepkisini çekti. Toplam 20 kilometreyi bulması planlanan bisiklet yolunun iptal edilmesi ihtimalini protesto eden 100 bisiklet sever saat 14'ten itibaren inşaatın başladığı Göztepe ışıklarda toplandı. Tüm uygar ülkelerde olduğu gibi ulaşım amaçlı bisiklet yolları yapılması gerektiğinin altını çizen bisiklet severler pankart açıp düdük ve korna çalarak iptal kararını protesto ettiler. Bisiklet yolunu küresel ısınmayı durdurmak için istediklerini ifade eden bisikletler derneği genel başkanı Murat Suya batmaz. ''Teneffüs ettiğimiz hava kalitesi, sonra fiziksel hareketlilik, sağlıkla sürdürülebilir yaşam için istiyoruz. Otomobil sürücülerinin yanlış algıladığı bisiklet yolu inşaatının trafiği tıkamadığı dünyada kanıtlanmış durumda. Biz modern kentlerde olanları istiyoruz, bisiklet yolu istiyoruz. Dünyanın da Türkiye'nin de buna ihtiyacı var.'' dedi kendisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu İzmir Gazi Emir'deki radyoaktif atık skandalını incelemeyi reddetti. CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Gazi Emir'deki kurşun fabrikasının yarattığı radyoaktif ve kimyasal kirlilik skandalını üyesi olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu'nun incelemesi talebinde bulunmuştu. Gazi Emir'deki radyasyon skandalı Radikal Gazetesi'nde Serkan Ocağan haberiyle gündeme gelmiş. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi eş sözcüsü Arif Ali Jang'ın yaptığı suç duyurusunun ardından firma hakkında soruşturma açılmıştı. Radikal Gazetesi'nden Rıfat Başaran'ın haberine göre talebin İzmir'in Expo adaylığı sürecinde kötü izlenim yaratmamak amacıyla incelemenin reddedildiği kulislerde konuşuluyor. AKP İstanbul Milletvekili ve Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya ise köprülüğe verilen red yanıtını iç tüzeye bağladı. İlginç şekilde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TAEK 2010'daki raporunda radyoaktif kirlenmeyi belirtmesine karşın geçtiğimiz günlerde yapılan kısa bir incelemenin ardından... ...fabrikanın sağlığı tehdit etmediğini açıklamıştı. Greenpeace ise bu açıklamayı hakkında sert eleştirilerde bulunmuş... ...tayekin teknik açıdan yetersiz olduğunu vurgulamıştı. Geçtiğimiz hafta Buğday Derneği'nin çağrısıyla Yalova'da düzenlenen toplantı... ...derneğin tohum takas ağı kampanyasında önemli bir dönüm noktası oldu. Yalova Araştırma Enstitüsü'nde derneğin çağrısıyla bir araya gelen akademisyenler, çiftçiler ve üreticiler... ...tohum takas ağının gelecek dönemler için yol haritasını oluşturdu. Takas ağı kampanyası çerçevesinde kurulan komite... Ağın gelişimini sağlayacak, bir sonraki adımda ise tohum merkezlerinin yaygınlaştırılması var. Yerli tohumları korumak için Buğday Derneği'nin yürüttüğü Tohum Takas Ağı kampanyası, Anadolu halklarının binlerce yıllık derin ekolojik bilgeliklerinin ve bu topraklarla yüzbinlerce yıldır yoldaşlık eden eşi bulunmaz biyolojik çeşitliğin bir sonucu olan sayısız yerel tohum çeşitlerinin köylüler, küçük üreticiler ve her kesimden tohum sever aracılığıyla çoğaltılmasını amaçlıyor.